Efendim hava sıcak. Sıcak olunca ne taktırılır? Sıcak olunca soğuk suyla duş alınır. Sonracığıma harareti bastırsın diye çay içilir. Güneşte fazla gezinmez. İyi de Hacivat'ım sen sıcaktan korunma yollarından bahsediyorsun. Ben taktıracağım diyorum anlasana ya Takmışsın bir takdırmaya kara gözüm. Ne taktıracaksın? Birader ben külüme takdıracağım. külüme. Ne? Külüme külüme. Ben daha önce hiç külüme diye bir şey duymamıştım. Ne adamsın birader. Külüme çok iyi bir şeydir. Külüme insanı ferahlatır, serinletir. Sonracıma külümesi olan evler daha güzel olur. Allah, Allah Allah Allah ne biçim şeymiş bu külüme. Çok acayip bir şey birader. Hani önceden elimize yelpaze alır, ayıptır söylemesi yerlenirdik. Şimdi bu külümeler sayesinde hiç yorulmana gerek kalmadan oturduğun yerde serinliyorsun. İyiymiş valla. Hatta bu külümeler uzaktan kumandalı da oluyor. Eee o ne işe yarıyor? İşte uzaktan kumanda ediyorsun. Soğukluğunu yükseltebiliyorsun. Külümeler sayesinde çöle birden kar yağmaya başlıyor sanki. Hey Allah'ım hey. Her gün yeni bir şey çıkıyor. Çıkıyor ama hepsi bizim daha kolay yaşamamız için. Hacı E Bizim ana babalarımız da yaşıyordu. Bence biz bu işin biraz suyunu çıkarttık birader. Mesela... Önceden tüplü televizyon vardı şimdi plazma LCD çıktı. Herkes onlardan almaya başladı. Tüplü olanlar sağlam bile olsa eskidi diye çöpe atıldı. Tüketim toplumu olduk senin anlayacağın birader. Ya olduk ne yapalım? Ya Hacı var kırk yılın başında bir parama kıyıp külümü alalım dedik. Başladın gene ya ha. Efendim sözüm sana değil neyse neyse. Sen de bu külümeden taktıracaksın ha? Öyle acıvatıp taktıracağım. <gülüyor> bu külmeler çeşit çeşit boy boy... ...istersen evde her odana taktırıyorsun. Ben şimdilik bir tane taktıracağım. İstersen sen de taktır. Ya göz. bunun ismini ne demiştin sen? Külüme efendim külüme. İsmi bir garip ama işlevi önemli olan... ...hatta külüme hakkında çok enfes sözler vardır. Ne gibi? Mesela komşu komşunun külümesine muhtaçtır. O öyle değil efendim... ...komşu komşunun külüne muhtaçtır. Tamam oradaki kül külümedir. Bir boy büyüğü. Eee başka? Sonracığıma sen onu benim külümeme anlat. O dediğinde sen onu benim külahıma anlattır. Ne desem beğenmiyorsun sende. de. Yani sonuçta Hacı Batım, ben sıcaklarda serinlemek için evime külüme taktıracağım. <gülüyor> dur dur birader dur. Yoksa sen külüme demekle klima mı demek istiyorsun ha? Hay <gülüyor> Allah iyiliğini versin birader. Eee klima ki kık kık hah dabi dabi klima ha ee, ha ha klima ha klima aynı şey. Ya sabahtan beri ben de külüme ne diyorum. Klima desene şuna. Klimanyak oldun sende birader. Bence külüme daha güzel bir isim. Neymiş öyle klima filan. Hem isminin ne önemi var ki birader. İster klima olsun ister su borusu. Önemli olan soğutuyor işte. <gülüyor> neyse efendim neyse. Hayırlı olsun klima. Aman dikkat et çarpmasın. Niye çarpsın birader. Duvarda asılı duracak işte. Hem araba mı mı gelip çarpsın. Öyle değil efendim. Klimaların yan etkisi vardır. Maazallah serinleyeceğim derken üşütürsünüz ailecek. Boynunuz tutulur, eklem yerleriniz ağrır sonra. Su çiçeği, kızamık, basur, kıl dönmesi falan da yapıyor mu bu klimalar? Yok o kadar yapmaz canım. Ha iyi yoksa serinleyeceğiz diye hastalıktan soyumuz kuruyacak maazallah. Ne fena bir şeymiş bu klima. Yani yapabilir, dikkat etmek lazım diye söylüyorum efendim. Bir de bazıları fazlaca elektrik tüketiyor. Alırken ona da dikkat et ha. Elektrik mi tüketir ama amamın daha yeni sam geldi. Aman yok yok kalsın Almıyorum kilima milima. Sıcaklarda terliyim sadece olmazsa. Yoksa serinleyeceğiz diye hastane, ilaç, elektrik masrafından... ...astarı yüzünden pahalıya gelecek Hacı İvatı. Sen bilirsin efendim. Yok yok sen daha iyi bilirsin Hacı İvatım. Tamam abicim şimdi sondaki anonsları yapıyoruz. Bak Savaşçığım en ucuzu bu. <gülüyor> seslendirme sanatçısı bu pot kırmayalım. Kapanışı bununla yapıyoruz. Her şey iyi gidiyor. Hadi bakalım. Buyur abi sen. E, aynen aynen buyurun abi. <gülüyor> Yazan Şerkan Öztürk. Seslendiren Savaş Bayındır. Şerkan Öztürk. Teknik yönetmen Kadir Çiftçi. Ya Serkan Paris söyleyebilen birini bulsaydık ya. Gürültü yapmayın. Stüdyodayız. <gülüyor>